Emma ki o kadar akıllı bir kadındı, nasıl olmuştu da bir kez daha aldanmıştı? Hem ne var ki sanki bu budalaca bir meraka kapılıp hep özveride bulunarak yaşamını berbat edecek? Lükse düşkünlüğünü, bütün arzularını, ruhunun yoksun kaldığı bütün şeyleri, Evlenmenin aile yaşamının bayağılıklarını, yaralı kuşlar gibi çamurlar içine düşen hayallerini, arzuladığı, isteseydi elde edebileceği her şeyi anımsadı. Neden yapmıştı bunları? Neden? Köyün üzerine çöken sessizliğin içinden aniden paralayıcı bir çığlık yükseldi. Şarl bayılacakmışcasına sapsarı oldu. Emma da sinirli bir hareketle kaşlarını çattı. Sonra yine düşünmeye devam etti. Bunun için bu hiçbir şeyden anlamayan, hiçbir şey duymayan adam için katlanmıştı bütün bunlara. Çünkü o adam karşısındaydı şimdi, rahat rahat oturuyordu. Adının gülünç olması yüzünden kendisinin olduğu kadar karısının da lekeleneceğinden haberi bile yoktu. Emma onu sevebilmek için kendini zorlamış, başka birine teslim olduğu için gözyaşı dökerek pişmanlık duymuştu. Derin derin düşünen şal Bovary birdenbire yoksa adamın ayağı dışarıya doğru mu kıvrıktı diye bağırdı. Bu beklenmedik sözler tıpkı gümüş bir tepsinin içine düşen kurşundan bir bilye gibi genç kadının düşüncelerinin orta yerine düşüverdi. Emma irkildi. Kocasının ne demek istediğini anlayabilmek için başını kaldırdı. Sessiz sessiz bakıştılar. Bilinçleriyle birbirlerinden o kadar uzaklaşmışlardı ki birbirlerini görünce şaşırdılar bile. Charles sarhoşlarda rastlanan bulanık bir bakışla karısına bakıyor. Diğer yandan da bacağı kesilen hastanın son çığlıklarını hiç kımıldamadan dinliyordu. Çığlıklar sürüklenip dalgalanarak birbirini kovalıyor, uzaklarda boğazlanan bir hayvanın ulumaları gibi bazen tiz haykırışlarla kesiliyordu. Emma solgun dudaklarını ısırıyor, ocağın üstündeki çiçekten kopardığı bir yaprağı, parmaklarının arasında yuvarlayarak gözlerini şarla dikmiş bakıyordu Hemen ileriye fırlamaya hazır ateşli iki ok gibiydi bu gözler. Şimdi artık Charles'ın her şeyi, suratı, giysisi, söyleyemediği sözler, bütün benliği, kısaca bütün varlığı genç kadının sinirine dokunuyordu. Eskiden namuslu davrandığı için sanki bir cinayet işlemişcesine pişmanlık duyuyordu. İçinde bu namustan henüz arta kalmış ne varsa, gururunun delice vuruşları altında yıkılıyordu. Kocasını aldatmıştı ya, bunun verdiği zafer duygusunun benliğinde yarattığı kötü bir alaycılık hissinin tadını çıkarıyordu. Sevgilisinin anısı, baş döndüren bir çekicilikle yine aklına geliyordu. Ruhunu bu anısının içine katıyor Yeni bir sevinç ve coşkuyla bu hayale doğru sürüklendiğini seziyordu. Charles ise sanki ölmek üzereymiş, gözlerinin önünde can çekişiyormuş, yaşamından silinip gitmiş, sonsuza dek yok olmuş da geri dönmesi olanaksızmış gibi geliyordu ona. Kaldırımın üzerinde ayak sesleri duyuldu. Charles gidip baktı. Kapalı parjurun arkasından... Pazar yerinin yakınında güneş ışığının tam altında Doktor Kanive'yi gördü. Mendiliyle alnındaki terleri siliyordu. Humede onun arkasındaydı. Elinde kocaman kırmızı bir kutu taşıyor. İkisi de ezaneden yana yürüyorlardı. Bunun üzerine Şal ani bir sevecenlikle derin bir cesaretsizlik duydu. Karısından yana döndü. Sarıl bana sevgilim dedi. Emma öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Bırak beni diye bağırdı. Şal şaşırmıştı. Nen var, nen var kuzum diye yineliyordu. Sakin ol, toparla kendini. Seni seviyorum, biliyorsun işte. Gel hadi. Emma korkunç bir tavırla "E, yeter artık diye bağırdı. Sonra da salondan dışarıya fırlayarak Kapıyı öylesine çarpıp kapadı ki, barometre duvardan sıçradı, yere düşerek paramparça oldu. Şarl koltuğuna bitkince çöktü. Nesi var acaba diye düşünüyordu. Sinirinden yapıyor galiba diyordu. Bir yandan da ağlıyor, çevresinde korkunç, anlaşılmaz bir şeylerin dolaştığını belli belirsiz seziyordu. Akşam Rudolf yine bahçeye geldiğinde Emma'yı basamakların yanında buldu, kucaklaştılar. Emma'nın bütün kini de bu öpüşmenin sıcaklığı altında kar gibi eriyip gitti. Yeniden sevişmeye başladılar. Üstelik çoğu zaman günün orta yerinde Emma aniden oturup ona mektup yazıyordu. Sonra pencereden cüstüne işaret ediyor. O da önlüğünü çözüp çıkardığı gibi uçarcasına La Uşet'in yolunu tutuyordu. Derken Rudolf koşup geliyordu. Ama ona çok sıkılıyorum, kocam çekilmez oldu. Yaşamım korkunç bir hal aldı diyordu. Günün birinde Rudolf'un sabrı tükendi. Ben ne yapayım yani diye bağırdı. Ah! Ee, sen istesen genç kadın yere. Onun dizlerinin arasına oturmuştu. Saçları dağınık gözleri dalgındı. Rudolf istesem ne olurmuş diye sordu. Emma içini çekti. Gidip başka bir yerde yaşardık. Neresi olursa olsun. Rudolf gülerek delisin vallahi dedi. Olur mu hiç böyle şey canım. Emma yine ayak diretti. Rodolphe anlamamış göründü, sözlerini değiştirdi. Onu anlamadığı aşk gibi basit bir şey de ortaya çıkan böyle karmaşalardı. Emma'nın bir nedeni, sevgisine yardımcı olmak gibi bir güdüsü vardı. Gerçekten de kocasına duyduğu hınç yüzünden bu sevgi duygusu her gün biraz daha artıyordu. Genç kadın kendisini Sevgilisine daha çok verdikçe kocasından da aynı ölçüde soğuyordu. Rudolfla birlikte buluşup eve döndüğünde kocasıyla karşılaştığında Şarl'ın parmaklarının küt, kafasının az işlek, halinin tavrının bayağı olduğunu daha iyi görüyordu. Kocası hiç bu kadar çirkin görünmemişti ona. Bunun üzerine Bir yandan namuslu eş rolü oynamakta, bir yandan da Rudolf'un güneşten yanmış alnına dökülen siyah saçlı başını, gürbüz, zarif görünüşlü boy posunu, nihayet akıldan çok görgülü, sevişmekten yana da çok coşkun ve ateşli olduğunu düşündükçe daha çok yanıp tutuşmaya başlıyordu. Tırnaklarını onun için bu kadar özene bezene törpülüyordu. Tenine onun için bol bol krem sürüyordu. Mendillerine de onun için lavanta çiçeği suyu damlatıyordu. Bilezikler, yüzükler, gerdanlıklar takıyordu. O geleceğinde mavi kristalden büyük vazosunu güllerle dolduruyor, kendi vücudunu da... Tıpkı bir prensi bekleyen kibar fahişeler gibi hazırlıyordu. Hizmetçi sürekli çamaşır yıkıyordu. Felicite de bütün gün mutfaktan çıkmıyordu. Çoğu zaman kızın yanından ayrılmayan eczacı kalfası Jüstün de Felicite'yi çalışırken seyrediyordu. Jüstün dirseğini Felicite'nin ütü yaptığı uzun tahtanın üzerine dayıyor çevresine yayılmış olan bütün kadın çamaşırlarıyla giyeceklere yiyecekmiş gibi bakıyordu. Bunlar arasında pazen etekler, şallar, yakalar, belleri bol paçaları dar, fistolu donlar vardı. Delikanlı, elini eteklere, kopçalara değdirerek, ne işe yarar bunlar diye sordu. Felisite de gülerek, hiç görmedin mi? Sanki, Hanımın da benzerlerini giymiyor mu bunların diye soruyordu. Jüstün karım mı? E, hadi canım sen de diyordu. Düşünceli bir tavırla ekliyordu. Sizin hanımefendi gibi bir hanım mı ki o? Felicite onun böyle çevresinde dört dönmesine içerliyordu. Genç kız Jüstün'den altı yaş daha büyüktü. Noter, Guillaume'un uşağı Theodor'da kendisine kur yapmaya başlamıştı. Kola biraz öteye koyarak, ''Rahat bırak beni Tanrı aşkına'' diyordu. ''Hem sen git de biraz badem döv havanda. Sürekli kadınların peşinde dolaşıyorsun. Bu işlerle uğraşmak için bekle de bari sakalın çıksın. Anladın mı enayi?'' ''Hadi hadi kızma, ben de hanımın ayakkabılarını boyayayım bari. Sonra gidip kapının önünden Emma'nın çamurla ayakkabılarını alıyordu. Sevgilisiyle giderken çamurlanıyordu bu ayakkabılar. Jüstü'nün parmakları deyince çamurlar toz haline geliveriyor. Delikanlı da bunların güneş ışığı içinde yavaşça yükselişini seyrediyordu. Aşçı kadın ayakkabıları kendisi temizlerken pek o kadar kılı kırk yarmazdı. Ayakkabıların kumaşı biraz eskidi mi? Hanım bunları kendisine veriyordu çünkü. Onun için Jüstü'nün bunları örselemeden temizlemeye çalıştığını gördükçe incitmekten mi korkuyorsun onları diyordu. Emma'nın dolabında daha bir sürü ayakkabısı vardı. Bunları hovardaca kullanıyor. Şarl da bu duruma gık bile diyemiyordu. Emma, Hippolyte, Tahta bir bacak armağan etsen iyi olur deyince Şarl bu bacak için 300 frank harcadı. Bacak mantarla kaplıydı, eklem yerleri yaylıydı. Sözün kısası karmaşık bir makineye andırıyordu. Üzerine kara bir pantolon, ayağına da rugan bir çizme giydirilmişti.